فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمد نبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا كولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يؤتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استكال الحديث كتاب الله وأحسن الهدي الجم قم بن صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهتاثها وكل مهتاث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أعافنا الله إياكم من النار. Evet, bu akşam imana girmiştik, bir giriş yapmıştık. Güzel bilgiler verdik o akşam. Şimdi bu akşam imanın tanımı ve bu akşam gider. Daha çok gramer üzerine ve yazmanız, dikkatle dinlemeniz, tekrar etmeniz gereken, sonra irdelemeniz gereken, müzakere etmeniz gereken bir ders. Lugayı mana üzerine dönüyor. Belki kısa olabilir ama önemli. Bildiğiniz gibi iman daha önce belirttiğimiz gibi ispat üzere memniydi. Sonra onun üzerine insan itminan huzur bulup ta ki yakine ulaşsın. Küfürse tereddüt ve teşviş ileydi şüphe teşviş. İman konusu kelime manasıyla Toplumun anladığı manasıyla olsun ve Kur'an-Sünnet'i yüklediği manasıyla olsun üç manasıyla incelenmesi gerekir. Üç manasına da bakacağız. Bir kelimedeki lugattaki sözlükteki manası, 2 halkın o bulunan memleketin artık memleketin İslam'la ne kadar uzak yakın olduğu da alakalı o halkın anladığı mana üçüncüsü ise ıstılah dediğimiz Kur'an ve sünnetin yüklediği mana Kur'an ve sünnetin yüklediği manaya girmeyeceğiz ya da çok hafif bir giriş yapıp bırakacağız daha sonraki dersi kelime olarak baktığınız zaman şimdi iman kelimesi Yüce Allah'ın kullandığı iman kelimesinin aslı Arapçada El Emnu denilen bir master yani güvende emniyette olma dediğimiz kelimeden türemiş. Kelimeler aslında masterlardan türer. Bu da kaff dediğimiz güvende olmanın zıttı korku dediğimiz kelimenin manasıdır. Yani güvende olma el emnu zıttı kaff korku. Yani emniyette ve güvende olara güvende olarak olan o korkunun zıttıdır. Yani emniyette ve güvende olarak olan bir el-emnu kelimesi ve korkunun zıttıdır. Meşhur müfredat sahibi Ragıp el-İsfahani el-emnu kelimesi diyor ki bunun bu kelimenin aslı insan nefsinin mutmain olması, huzur bulması ve korkunun yok olup gitmesi demektir. Şimdi Arapçada fiiller iki türlüdür, üç türlüdür de genelde mazi muzari olarak çekilir bir de gelecek zamanı vardır. Emine lazım bir fiildir, bu mazidir, üçlü kök fiildir. Yani failin ne demek? Failin yaptığı fiil kendisinde vuku bulandır, emin oldu. Kendi emin oldu. Yani o failin o fiili, emin olma fiili kendisinde harici bir meful bir nesneye geçmedi. Geçişli değil yani. Bina dediğimiz, emsile bina okuyanlar bilir. Bina dediğimiz bunun babları vardır. Bunun birinci nevinin, birinci babının efale babı vardır. Faale kökünü efaleye koyarsın. Burada da emmene şeklinde olur bu. Huba'nın bapta f verziğine göre a-mene bu tabi iki tane hemze yan yana gelince bu ona böyle e, luyin dediğimiz kalp olunma, yumuşatma babından a-mene diye uzatılır iki hemze yan yana geldiği için. Böylece bu fiil a-mene olur ve o zaman bu fiil müteaddi dediğimiz geçişli manaya gelir. Ne demek geçişli olması? Yani mefule ihtiyaç duyar. Ne demek? Sonra onun o failin o fiili başka bir nesneye geçer. Buraları da belki çok anladığınızı zannetmiyorum ama hem kaydetme açısından hem de not alma açısından ve bu dersin e, biraz daha seviyesini yüksek tutma amacı güttüğünden dolayı maalesef böyle. İşte geçişte olur. Yani mefule ihtiyaç duyar. el imanı kelimesi ise bu babın mastarıdır. Temin el-emnuydu mastar değil mi? Amene mazi yu'minu muzari imanen mastar mu'minun fehu ve diye gelir. O da ismi fail şeklindedir. Ezherinin tezhibül lugada belirttiği gibi Bu Amene mazi fiilinin Aslı iki hemzelidir Yani efale dediğimiz zaman isterseniz bunu yazabilirim ama Yine de gerç uzatmayayım e, İkinci hemze Birinci ile dile kolaylık olma yönünden İtikam edilip yumuşatılmıştır Cevherinin sıhhahında Lugat kitabında geldiği gibi Lugavi yönüyle üç manada Kullanılır o zaman bu Birincisi el-emnu yani el haf dediğimiz korkunun zıttı, güvende olma, emniyette olma manasında kullanılır. Bakın, lugat yönüyle üç manada kullanılır. Birincisi korkunun zıttı, emniyette olma. İkincisi et-tek zıbu dediğimiz yalanlamanın zıttı et-tastiku, doğrulama manasında, doğruya çıkarma sözleri davranışlarıyla doğruya çıkarmak. Üçüncüsü ise bu ikisini de kapsıyor. Özellikle tasdiki içinde cüz olarak barındırıyor. Tasdikten de fazlasını ifade eden ki önemli burası el ikraru dediğimiz yani doğrulama kabul anlamında olan et tasdiku lafsındaki kalbin sözü. İlk bir ikincisinde et tasdiku da kalbin sözü vardır. Bu sözüne bağlılık ve itaat anlamında olan aynı zamanda inkiyat lafzındaki kalbin fiilini de içine alır. Bakın hem kalbin sözü hem kalbin fiilini de buna açacağız ileride. Bu el-ikraru asıl da imanın asıl. Yani asıl manası bu ikrarıdır bakın. Ki İbn-i buna çok önemli vurgu veriyor. Asıl iman dediğimiz zaman bütün o ikisini de içine aran özellikle ikinci o tasdiki de içine aran ikrar manasıdır. Buna göre el emnu yani el haf'tan başlayalım. birincisine ele alalım. El emnu yani bunun zıttı olan el haf korkunun zıttı olan güvende emniyette olma demektir. Neymiş iman? Korkudan emin olma güvende olma, korkunun zıttı olan emniyette olma manasında. Efale veznindeki iman lafzının kullanışı bizzat kendisi geçişli olan bir kelime şeklindedir. Böylece et te'min, teminat güven vermek. Şimdi Ahmet güven verdi. Bu fiil Ahmet'in kendisinde mi hukuku buldu geçti mi bir nesneye? Geçti, geçti değil mi? Çünkü Ahmet Ali'ye güven verdi. Bak Ali'ye geçiyor bu fiili. İşte böyle geçişte olur ve temin, teminat güven ma verme manasındadır. Yine onu korkudan onu korkudan emin kıldı manasında. Onun manasında onu korkudan emin kıldı manasında olur ee, ve onun zıttı onu güvende kıldı. Korku korkudan güvende kıldı manasındadır. Yüce Allah şu buyurunda bu bu, bu şey anlattıklarım geliyor. Şöyle buyuruyor. Kureyş sırasında herkes bilir bunu ve amenahum min haufin. Burada ne yapıyor? Onları ne yaptı? Korkudan emin kıldı. Yüce Allah on ne yaptı? Kureyş kabilesini korkudan emin kıldı. Bakın bu kelime olarak bu burada kullanılmış. Burada iman kelimesinin astı el emnu kelimesinden türeyen Âmena kelimesi bir başkasını korkudan emin kıldı manasındadır bu ayette. Yarhamu kelime. Bir başkasını ne yaptı? Korkudan emin kıldı. Yine yüce Allah'ın şöyle buyurduğu gibi. Fe in khiftum rijanan aw rukkaban fe iza emintum fezkurullaha kama allamakum ma'lem tekunu ta'lamun fakat korkmuşsanız fe'in hiftum eğer ki korkmuşsanız burada eğer ki korkmuşsanız buradaki ondan sonra devam ediyor iza emintum sonra da o korkudan sonra ileride emin olduğunuzda Fe in hiftum korkmuşsanız kelimesinin karşılığı olmuş oluyor yani güvene kavuştuğunuzda burada biz bu kelimenin mantuku dediğimiz o lafzın geliş manasını zahir okumda ilk anlaşılan an, anlam manası onu çok açık dolayısıyla burada isteğmene onu em, onun emniyeti koruması güvenliği altına aldı demektir onu ne yaptı? emniyetine korumasına güvenliği altına aldı Yine hıyanetin zıttı, sadakat ve güvenilirlik. <gülüyor> Mesela Yüce Allah'ın El-Mu'min ismi de Yüce Allah'ın bir ismidir. Kullarına zulmetmeyeceğine dair bir güvence varmıştır. Ben zulmü kendine resme haram kıldım dediğinde El-Mu'min kelimesi oradan gelir. Tamam mı? Dolayısıyla buraya kadar ne oldu? Bu kelime geçişli manaya, asıl üçlü kökteki manası da bu. Korkunun zıttı emniyette olmak demekmiş. Bunun da ayetlerini getirdik. Yine ikincisi ise et tasdiku dediğimiz doğrulamak. Yani et tekzihu yalanlamanın zıttı olup sözünü ve davranışları davranışları ile sözü ve davranış sözünü davranışları ile doğru çıkaran tasdik eden manasında. İmanın lafzının ef hale veznindeki bu geçişli vezne soktuk ya, diğer bir kullanışıyla bu kendinde, geçişli olarak değil artık harficar dediğimiz bir harfler var mesela. Bunlarla geçişli olan kelime şeklindedir. Böylece et manasındadır bu. Bu et e bu yalanlama dediğimiz kelimenin zıttı tasdik etmek manasındaymış. O zaman birincisi neydi? Tekrar edelim. Korkunun, Korkunun zıttı. İkincisi Yalan. yalanlamının zıttı. Korkunun zıttı. Korku haf zıttı el emnu. Yalanlama et tekzi bu. Zıttı estastik, tasdiku. Tasdik etmek. Yusuf, buna da bu ikincisine de örnek verirsek Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşiyle arasındaki kıssayı anlatan ayette şöyle geliyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onu kuyuya attıktan sonra gömleğine kan bulaşıyor. Bulaştırıp onu ne yapıyorlar? Kardeşlerinin gömleğine kan bulaştırıyorlar. Babaları Yakup'a onu kanlanmış bir şekilde getiriyorlar. Diyorlar ki baba bizi Yusuf'u biz Yusuf'u eşyalarımızın yanında bırakmıştık. Biz Yusuf'u eşyalarımızın yanında bırakmıştık. Ve oynuyorduk. Bir de baktık ki Yusuf'u kurt yemiş. Yalan atıyorlar. İşte gömleği de kanlı bir şekilde bu diyorlar. Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarını daha önceden tanıması hasebiyle biliyor. Çocukları kendilerine bakışından da anlayarak şöyle duyuyor. Diyor ki çocukları bu sefer şimdi çocuklarını tanıyor. Yakup Aleyhisselam onlara artık öyle bir bakıyor ki demek ki çocukları da Diyor ki veente bir muminle ne böyle kun ne sen ama biz doğru söylesek bile sen bize inanıcılardan değilsin Sen bize inanmayacaksın yani biz doğru söylesek de ma ente bir musatdakikinne bizi tasdik edici değilsin bu manadıdır bu onun için iman kelimesi et manasında bu manadadır bunu da İbn-i İbn Nesir fi garibil hadiste açıklıyor Tebük harbine yine bakın bir tane daha var Tebük harbine mazeret beyan ederek gitmeyen 3 kişi müstesna bunların içerisinde tövbeleri kabul olundu münafıklar vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaferle döndüğünde Tebük harbinden Zaferle dönüyor. Zaten harbi kay kaybederek dönseydi biz biliyorduk ondan gitmedik. Seninle falan diyeceklerdi. Münafıklar ya. Bu sefer zaferle dönünce o münafıklar arayı bulmak için bu bahaneyle onun önüne çıkarak mazeretler beyan ettiler. İşte biz aslında gelecektik ama işte işimiz gücümüz bizi alıkoydu. Bağımız, bostanımız işte kıvam buldu. Bundan dolayı de harbe gelseydik Kışın çoluk çocuklarımız ne yiyecekti gibisinden, ne içecekler, aç kalacaklardı gibi bir takım bahaneler. Allah Celle ve Celaluhu, münafıklar bu bahaneleri daha söylemeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük daha Medine'ye dönmeden ona bildirildi. Resulullah sallallahu sellem'e bildirdi. Şöyle buyurdu. Şöyle vurdu de ki kul la ta tefiru lan nu'min lekum kat nab'an min ahbarikum de ki la ta'tezru hiç özür beyan etmeyin lan nu'min lekum biz sizi inanmayacağız ne demek biz sizi tasdik etmeyeceğiz doğrulayamayacağız doğrulamayacağız. söylediklerinizi tasdik etmiyoruz Zira Allah sizin haberinizi bize ne yaptı bildirdi. Yukarıdaki bu ayeti kerimenin iniş sebebini savaştan geri kalanların özür beyan etmeleri. Sonucunda onlara verilen cevapta şu anlam var. Hiç özür beyan etmeyin. Çünkü bizlere anlattıklarınıza len Yani lan musaddika. Biz inanmayacağız ve biz tasdik etmeyeceğiz. Yalanlıyoruz onlara inanmıyoruz. Tasdik de etmiyoruz demek. Sizi yalanlıyoruz. Beyan ve özürleriniz doğru olduğunuzu kesinlikle tasdik etmiyoruz manasındadır. Yani siz yalancısınız. Allah da bize yalancı olduğunuzu haber verdi. <gülüyor> Burada tasdik etmeme yani yalanlama manası var. Ettekzi bu değil mi? Bundan dolayı kul to billahi dediğinde Allah'a iman ettim derse ben Allah'ı doğruladım tasdik ettim kabul ettim manasına da geliyor İşte gördüğünüz gibi amentu kelimesi ben Allah'a tasdik ettim Allah'ı doğruladım manasında kelime olarak ıstılahtaysa tabi bu üçlü merhale olarak açılıyor ki esas ilim yeri orası daha da böyle önemli olan hellü sünnetin itikardının temel taşlarının olduğu, bina edildiği asıl da 3 merhale yanı sıra bunun 5 esas üzerinde bina edilir, artıp eksilmesi de içine girdiğinde. Bu da ileride. Peki bu üçün, e, bunların iki, ikisi, ikisi neydi? Birincisi korkunun zıttı Yağlı emniyette olma. olma. İkincisi Yağlı. et tekzi bu dediğimiz yalanlamının zıttı Yağlı. tasdik Yağlı. etme. Yağlı. Et tasdikul. Üçüncüsü ise bu tasdiki de içine alan el-ikrarudur ki burası asıl önemli olan yer çünkü ıstılaha yansıyan, ışık tutan yeri de burasıdır. El-ikraru yani doğrulama kabul anlamında olan üçüncüsü de el-ikraru yani doğrulama demektir. Ama bu kabul anlamında olan tasdiku var ya bir önceki bu lafızdaki kalbin sözünü ve bağlılık ve itaat anlamında olan inkiyatla beraber getirir. Fazladan bir inkıyat, bağlılık ve itaat boyun eğmeyi de getirir yanında. Bu da kalbin fiilini de içinde de getirmesi demektir ki kalbin sözünün dışında tasdiktir. Kalbin sözünün dışında inkiyat dediğimiz kalbin fiilini de beraberinde getirir. İkrar etti anlamında akarru. Lafsı iman kelimesinin manasını açıklama konusunda ne yaptı bu diğer ikisinden daha doğru bir ifadedir asıl da imanın manasıdır bu daha doğru bir ifade bu bağlamda şehir ustam yüklü bakın şöyle diyor bilinen şudur ki iman ikrar etmek demektir sadece tasdik demek değildir bak bunlar ne diyor sadece tasdik etmek demek değil İkrar hem tasdik kelimesiyle ifade edilen kalbin sözünü hem de bağlılık ve itaat anlamında olan inkiyat kelimesiyle ifade edilen kalbin fiilini de ifade ediyor. Anladınız mı burayı? Fazladan bir ikrar kelimesi esas imanın tam manası tasdikten de öte kalbin fiiliyle beraber geliyor inkiyat kelimesiyle. Yine Şeyhülislam'ın şöyle diyor bakın başka yerde İmanın ikrar lafzıyla tesiri aralarında aralarındaki farka rağmen tasdik lafzıyla tesirinden daha uygundur. Yine Şeyhülis Tamik'in iman tasdikin eş anlamlısı demek değildir. Çünkü görülen veya görülmeyen bir şeyden haber veren herkes için dersin ki sadakte sen doğru söyledin görülen ve görülmeyen bir şeyden haber veren için ya da yalan söyledin kezep dersin. yine gök bizim üzerimizdedir böyle diyen bir kimse için yine sadakta ya da kezep de doğru söyledin yalan söyledin dersin iman nafsına gelince ancak gayip dediğimiz görülmeyen vahide bak. Bir şeyden haber veren kimse hakkında kullanılır bu kelime. Dolayısıyla sadak dedin daha öte bir kelimeymiş bak bu. İman lafzı. Neye varmış? Gayipten gayip olan bir kelime vurgu var biraz daha. Daha çok kalbe. Konuşurken müşahede edilen bir şeyi haber veren. Bak konuşurken gördüğün bir şeyi haber veriyorsun. Diyorsun ki güneş doğdu battı. Görüyorsun. Diyen bir kimse için biz onu tasdik ettik denilir. Biz ona iman ettik denmez. Yine bu sebeple konuşmacılar, şahitler ve benzeri hakkında biz onları tasdik ettik. Denilir biz onlara iman ettik denmez. Bir şey konuşuyorsun biz seni tasdik ettik sana iman ettik değil. Çünkü el iman kelimesi güven anlamındaki amene kökünden türemiştir ancak habercisine güvenilen bir haber hakkında kullanılır. Mesela güvenilir bir kimse gaybi bir konuda haber veriyorsa vahiy gibi dersin ki amennâ biz iman ettik inandık bu sebeple Kur'an'da ve başka yerde ona inandı anlamında amene lehu ona inandık ona ona inandı Tabiri ancak bu tür yerlerde kullanılır diyor. i̇bn Teymiye'nin sözü burada bitiyor. Yine i̇bn Teymiye bakın bir söz daha, bir yerde daha şöyle diyor. İman kelimesi lugatta tasdik kelimesi gibi bu sefer ya da şey yapıyor. Tasdik kelimesi gibi tekzip kelimesinin karşılığı değildir. Nasıl teksibin karşılığı neydi? Tasdikti değil mi? Yalanlamanızı tuttu. İşte iman kelimesi tam onun karşılığı değil diyor. Çünkü malumdur ki lugatta haberci için sen sadakta doğru söyledin ya da kezette yalan söyledin denilir. <gülüyor> ya da biz onu tasdik ettik ya da onu biz yalanladık tekzip ettik denilir. Fakat her haberci için biz ona iman ettik veya onu yalanladık denmez. Hangi haberci için denilir? Gaybî meseleler getiren haberciler için. Aradaki farkın nüansı bu. Yine sen onun müminisin veya onun yalanlayıcısısın denmez. Bilakis imanın karşılığı küfür olduğu bilinen bir şeydir. O mümindir veya kafirdir denilir. Küfür sadece tekzibe has kılınmaz. Tekzibin zıttı olan tekzibin yani sadece yalanlama küfür yoktur. Birçok küfür var değil mi? Cuhudi küfür falan. Dolayısıyla ona has olmadığı için tekzibin zıttı tasdik de imana az değildir. Burayı da yakalayım bak. Yine i̇bn Useymin'in Hüseyin'in Akidatül diye şerhi var. İnşallah iki cilt Allah'ın izniyle onu biz tercüme ettirdik. Çok güzel bir kitap. Özellikle böyle ilim talebelerinin okuması gereken çıktığında muhakkak alın okuyun. Ondan önce de gurabadan e, çıkan bir tane Akidatül Vastiye var. Onu da okuyun ilim talebesinin ilk önce okuması gereken akide kitaplarından bizim bu dersleri yaptıktan sonra okuyacağız inşallah da onları da e, basılırsa orada çok güzel şöyle anlatıyor diyor ki ilim ehlinin çoğu şöyle der iman lugatta tasdik manasındadır bakın ilim ehlinden bunu kullanan da var lakin bunda şüpheli bir durum vardır diyor çünkü bir kelime başka bir kelimenin manasında olursa kendisini geçişli yapan etkenle geçişli olur yani onun gibi meful alır malumdur ki tasdik kelimesi bizzat geçişlidir doğrudan meful alır iman kelimesi ise bizzat geçişli olan bir kelime değildir doğrudan meful almaz mefulünü harficelle alır misal olarak sadaktuhu onu tasdik ettim dersin fakat amen tuhu ona iman ettim Dön demezsin. Bilekis amen bihi dersin. Amen tu billahi diyoruz. Neden bile bi kullanıyoruz? Bak aradaki fark bu. Niye artijelli kullanıyorsun birini? Birini ise satak tu bihi demiyorsun. Direkt sadak tu diyorsun. Onun için tasdik'in tam zıttı olmadığına delil getiriyor. Bilmiyorum yakalayabiliyor musunuz? Bak bu akşam giderse ağır ama bu bu akşama has. Bu akşama has ama çok önemli bilgiler. Veyahut amentü lehu ona iman ettim dersin. Sadece cer harfi ile geçişli olan meful alan lazım fiili bizzat doğrudan geçişli olup meful olup mefululu nasbeden fiil ile açıklamak mümkün değil o zaman. Sonra sadaktu tasdik ettim kelimesi Tu iman ettim kelimesinin manasını da vermez. Çünkü amentü iman ettim kelimesinin delalet ettiği mana habercinin haberine karşı sadaktu, tasdik ettim kelimesinin delalet ettiği manadan fazlaca, bakın güven ve gönül yatkınlığını ifade eder. Amen tu kelimesi neyi fazla veriyormuş? Güven ve gönül yatkınlığını biraz daha fazla veriyormuş. Bu yüzden iman kelimesi ikrar kelimesiyle açıklanırsa daha iyi olur. Bakın niye üçüncüsüne önem veriyoruz? Şöyle deriz, iman ikrardır. Tasdiksiz bir ikrar da yoktur. O zaman amene bihi ona iman ettiğini et, e, etti dediğin gibi akarra bihi ona iman etti şeklinde de diyebilirsin. Amene lehu ona iman etti dediğin gibi akarra lehu ona iman etti şeklinde de diyebilirsin. Aynı manadadır. Bu imanın nedir bunlar? Buraya kadar imanın lugattaki tarifidir diyor İbnül Seyyid'in sözü de burada bitiyor. Sonuç olarak lugavi yolundan imanın manası güven, tasdik ve ikrar manalarına geliyormuş. İkrar ise güven ve kalbin tasdikini fazladan içer içerisine alan bir kelimeymiş ikrar. İkrar da tasdik manasındaki o kalbin sözünü, bağlılık ve itaat anlamında olan inkiyat lafsındaki kalbin fiilini de içine alıyor. İkrarın fazlalığı bu. Evet. Buraya kadar lugakta böyle bu. Anladınız. Belki az anladınız ama tekrar ederseniz biraz da Arapçayla uğraşırsanız aslında basit meseleler. Zor değil. Sadece tekrar gerekiyor. Yani biraz da tabi ilmi yönden Arapçayla ufak tefek Arapçayı öğrenmeniz demek değil. Ufak tefek uğraşsanız zor değil. Yani mazridir, muzaridir, nedir bunları bilseniz yeter size. Burada zor bir şey yok. Çözmeniz en azından şu var. ikrar kelimesi tasdik yalanlamanın zıttı olan kelimesini de içine alan, fazlalığı olan bir şey ki bunun tam karşılığı ikrar manasında imanın tam karşılığı olmuş oluyor. Toplum bunu nasıl anlıyor biz bu kelimeyi? Toplum diyor ki özellikle Türkiye'deki toplumu düşünün. Bu kelimenin manasını böyle dilde söylenmiş ya iman ettim. İşte Allah'a hamdolsun biz Müslümanız. İmanın ne demek olduğunu da bilmiyor. Böyle işte gramerdir, lugattır falan. Istilahta da bilmiyor. İşte kalp ile tasdik, diliyle azalarla amel. Daha geleceğiz buna esas. şeri manasına ileride. Bunları da bilmeyince biz müminiz. Müslümanız hamdolsun. Yani duymuş anadan babadan atadan böyle hani salk bir söz. içi boş bir sözde. Böylece dille telaffuzla ibadet olan bir söz olarak anlıyor. Ama ne yaptı bu isim? Müsemması bir bakıyorsun namaz kılmıyor. E bir bakıyorsun içki içiyor. Bir bakıyorsun zina ediyor. Bu sözler ağzında. Toplum muhalle. Istilahtaysa kaç dakika oldu? 35 dakika, 35 dakika oldu. Biz Allah'ın izniyle onu birazcık bir giriş yapalım. Tefarruatını haftaya alırız ıstılahtaysa bundan dolayı bakıyorsun şimdi ıstılağa geldiğinde tu billahi dediği zaman bir insan Allah'a iman ettim ben Allah'ı doğruladım tasdik ettim ve Allah'a ikrar ettim tasdikten de öte kalbin sözü kalbin ameliyle bunu dediği zaman işte bu sözün delalet ve kılavuzluk ettiği mana ne olur Allah'ın varlığını zatında rububiyetinde zatı için kitap ve sünnette ispat ettiği gibi isim ve sıfatlarını uluhiyetini, uluhiyeti hakkında korunması gereken hukukuna dair gelen haberleri tasdik ettim ikrar ettim demektir. Bunun bir manası da eşhedü allah la ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bunun bir değişik manası tamam mı? He. Bunun gerçekleşmesi için bakın üç merhale var. Bu üç merhale kalbiyle tasdik dediğimiz. Kalple itikat da deniliyor buna. Bu tanımlar ilim ehlinden çok değişik geliyor. Bunlar arasındaki nüanslara da fark çekeriz elimizden geldiği kadar. El itikadı bil kalbi. Kalple itikat etmek, kalple tasdik etmek. Dil ile ikrar dediğimiz zaman el ikraru bil lisan ya da kavlun bil lisan kavlun bil lisan dil ile ikrar etmek dil ile söylemek üçüncüsü ise azallarla tasdiktir el amelu bil cevari azallar ile amel etmek ya da amelun bil erkan denilir bedeni rükunlarımızla amel etmek demektir bu üçü imanın gerçekleşmesi için asıl üç merhaledir. Bunun yanı sıra yalnız asıl da bu üç ile gerçekleşir. Fakat bunun yanı sıra iman bununla beraber şu iki madde tam beş e, madde üzere bina edilir. İki maddeyle. O da itaat ile artması masiyet yani günah işlemekle de azalmasıdır. Bu asıl beşidir bak. Dört itaat ile artması beş masiyetle azalması. Asıl tarif budur. Asıl da üçtür. iki tane yanı sırayla bunlar beş madde üzere bina edilir. Bazı ilim ehli bu beş hususu şöyle toplamış. İlim talebesi öğrenmesi için hem de böyle şey tarzında, şiirsel bir tarzda kafiyeli. Demiş ki mesela el iman, Tasdikum bil-cenan Kavlum bil-lisan amenun bil-arkan du bit taati ve yenkususu bir mahasiyeti Rahman diye bitirmiş bunu bunu artık şiir gibi isterseniz böyle biraz daha güzelleştirerek söyleyebilirsiniz el iman iman tastik kum canan kalp ile yürekli tasdiktir kalum bil Nisan dille söylemek amelun bil Erkan rükünlerle amel etmek yezidu bit taati itaat ile ziyade olup artar yenkusu nakıs olur eksilir bir bi masiyetir rahman rahmana günahla bu işte ilim talebesini ezberlettirilen bir şekildedir o zaman şuna dikkat çekelim. iman kalp ile tasdik dil ile azalarla amel dedik genelde bildiğimiz bu Heh. bir de şimdi iman e, lafzı ilim ehlinden şöyle de geliyor iman söz ve ameldir diye Burada kalbi söylemiyorlar dikkat ettiyseniz. He. Şimdi iman söz amel. Bizim gitmiş. Söz amel dediğimiz zaman bunların ikisi de ikiye ayrılıyor. İman neymiş? Söz amel. Bunların ikisini ayırdım. Bir kalbin sözü Sözüne yaptın kalbin sözü. Bir de dilin sözü. Kalp nerede çıktı? Burada açığa çıktı bak. Evet. Kast edilen budur çünkü. amelse ise, kalbin ameli bak. Ameli, ağzaların ameli. Ağzaların ameli. Kalp yine burada da çıktı mı açı? Evet. Ee, bak ikisinde de kalp var. Harbuki yukarıda kalp yok. <gülüyor> Gördünüz mü? Kalp ile tasdik de buradan çıkıyor kendi. Şimdi buradaki nüansa baktığın zaman Kalbin sözü Kalbin ameli var burada bak Kalbin sözü nedir? Kalbin ameli nedir? Arasındaki fark nedir? Bunları not alın Alabilenler çok önemli Buradaki kalbin sözü Allah'ın haberlerini Gelinen getirdiği emir ve nehiyler Bunları ne yapmak? Tastik etmek İkrar etmek, itiraf etmek demektir. He, ama kalbin ameli ise Allah'ın bu emirleri var ya bu emir ve nehileri getirdiği haberler bunlara isticab edip kabul etmek yani bu tasdikin peşinden arkasından ne yapmak kalb ile azaların harekete geçirilmesi bu ikisi arasındaki fark bu yani e, azalardan önce kalbin harekete geçirilmesi ne demek bu kalbin harekete geçirilmesi mesela Allah'ı sevmek kalbin ameli Allah'tan korkmak, ürpermek denilir onu tefekkür etmek, düşünmek kalbin amelini bunların hepsi kalp amelleridir İbn Teyve'nin kalp amelleri diye bir kitabı var onu okuyun bak çok güzel tamam mı şimdilik burada bırakalım madem zaten bu kadar şey yaptık her ne kadar bu akşamki hem kısa olsa da önemli bilgiler. Bunun üzerinde düşünün, tekrar edin. <gülüyor> ee, sizin faydınıza inşallah. Velhamdülillahi <gülüyor> Rabbil